Kaptan Kus Müslüman olduğunda Fransız Match dergisinde röportajını okumuştum ve inanamamıştım. Aynı şekilde 1983 yılının Mayıs ayında Clement Torres için de aynı dergide bir yazı okumuştum.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 Polos'in Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Zagorsk Dini Mektebi ve Rusya Federasyonu Diş İşleri Başkanlığı Diplomatik Akademi mezunuydu. Aynı zamanda. Ben bu müthiş bilgiyi Alev Alattı'nın Gogol'un izinde Aydınlanma Değil Merhamet isimli kitabında okuyunca önce inanamadım. Böylesi bir olayın duyulmamasının imkansızlığını düşündüm. Ancak biraz araştırınca yanıldığımı anladım. Polos'in Müslüman olduğunu açıkladı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 Yani insan hayatın ve tabiatın kanunlarına uygun hareket etse, Allah Teala'nın iradesine de uygun hareket etmiş olur ve istediklerini elde eder. Abdullah el Sührer verdiği. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem. Lev Nikolayevich Tolstoy. 2. bölüm. Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin. Allah arzı yarattığı zaman arz sallanmaya yalpalar.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 İkinci bekçi ise her insanın kalbindeki Allah korkusudur. Tolstoy'un derlemesine koyduğu bu hadiste tercüme ve nakil hatası ile ilaveler var. Hadisin kaynağından yaptığımız tercümesi şöyledir. Bir adam sırat-ı müstakim doğru yol nedir diye sordu. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. Hz. Muhammed bizi sırat-ı müstakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kızım insanlar durmuş oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birini saparsa yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırata müstakime doğru yola giderse o da cennete ulaşacaktır. İbni Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu.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 Konuşunca doğru söyleyin. Söz verince yerine getirin. Borçlarınızı ödeyin. Kendi fikir ve işlerinizde sapıklığa düşmeyin. Ellerinizi israftan da kötü şeylerden koruyun. Allah Teala halim Selim saygılı ve mütevazi olmayı emrediyor ki kimse başkasına zulmetmesin.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 Hinduizmin kitaplarında daha sonraları Hazreti Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, Latüs'ün, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Yani dinlerin bütün kurucuları dini eski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 Burada yine bir dipnot var. Tolstoy'un 15 Mart 1909'da Yelena de Klovaya yazdığı mektup bir der, Azerbaycan'daki bir dergide yayınlanmıştır. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır. Onun adı da vicdandır. Tolstoy. Lev Tolstoy'a mektup. Aradan 6 yıl geçer.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 görünüşüne göre kilise Hristiyanlığından kıyas kabul etmez. Kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki bir kimsenin karşısına kilise Hristiyanlığı veya İslam dinine girme hakkında bir tercih koyulsa o zaman her bir akıllı adam mülekkep ve anlaşılmaz ilahiyatın üç sıfatlı Allah'ın, günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadetlerin yerine, hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslam dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz. Ayrı ayrı fertlerin, bütün insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden dini şuurun mükemmelleştirilir.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 Le Tolstoy'unda yanlış ve batıl bir inanç olarak nitelendirip dikkat edilmesini istediği Baha'i dini, inananları tarafından Bahaullah olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali Nuri liderliğinde İran'da kurulan batıl bir dindir. Hazreti Muhammed Lev Nikolayevich Tolstoy 3. bölüm.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 Nekraus koçdular. Burada bir dipnot var. Nekraus 1880 1878 yılında, 1878 yılında Bulevin isyanı yatıştırıldıktan sonra Ataman, İknat, Nekrasov'un rehberliği ile Türkiye'ye göçen Don kazakları imiş.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 Ünlü yazar Tolstoy ve Dertli Anne, Yelena arasındaki mektuplaşmaların üzerinden yaklaşık 80 yıl geçtikten sonra, literaturnuya Gazete'nin 7. sayısında General İbrahim A. Vekilov'un aile mektubu hakkında bir haber dosyası yayınlandı. Dosya, İslam dininin bütün dogmalarını, naslı ve kaynaklarını kendinde toplayan eşsiz kitap Kur'an-ı Kerim'e ayrılmıştı.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 ''İnanç, bugün artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin etkisi altında eremektedir ve erimiştir de. İnsanların büyük bir bölümü kendisine daha çocuklukla öğretilen inanç öğretisinin kendisinde sanki hiç bozulmadan varlığını devam ettirdiğini zanneder. Oysa ki aslında bu öğretiyi o inancı çoktan kaybetmiştir.''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 Yaşlılık ve ölüme hiç görmemiş ve onların ne olduğunu bilmeyen genç, mutlu prens Sakya Muni bir gezinti sırasında görünüşü perişan, dişleri dökülmüş, salyaları akan bir ihtiyar rastlar. O zamana kadar ihtiyarlığın ne olduğunu, adamın nasıl olup da bu acı nasıl ve itici hale düştüğünü sorar.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 Diğer insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamına ve yaşama imkanına inanç vermişti. Başka ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölümüşlere baktığımda yine aynı şeyi görüyordum. İnsanlığın başlangıcından itibaren yaşamın olduğu her yerde yaşama imkanını ve iradesini inanç veriyordu. İnancın ana çizgileri ise her yerde hep aynıydı. Allah'ı bulmak gerek.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 İnsanlık yaratıldığı andan bugüne kadar öm ölümlünün sonsuzla ilişkisini aramış ve bunu kelimelere dökmüştür. Ölümünün sonsuzla karşılaştırıldığı yaşamın anlamını içeren bütün o kavramları, Allah, özgürlük, iyilik vesaire, hepsini mantıki bir incelemeden geçirelim. Bu kavramlar an, aklın eleştirisini kaldıramazlar. Çok korkunç değilse bile, bizim kibir ve avuntuyla kendimizi kandırmamız çok gülünç ve çocukça bir şey değil midir?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 Onlar olmazsa yaşamın kendisi de olmaz. İnsanlığın bütün bu düşünce emeğine bir yana atarak her şeyi yeni baştan kendi düşüncelerime göre kurmak istiyordum.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 Onlarla benim aramdaki tek fark inanç öğretilerinin gösterdiği ilkelere yaşamlarının hiç de uymuyor olmasıydı. Çok net olarak görüyordum ki onlar da yanılıyorlardı ve onlar da tıpkı benim gibi tek bir yaşam anlamına sahiptiler. Ömür el verdiği sürece yaşamak ve elin ulaştığı her şeyi almak. Bunun için çok iyi kavramıştım. Bunun içini çok iyi kavramıştım.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 Tolstoy'un derlediği Hz. Muhammed'in Kur'an'a girmeyen Hadisleri Risalesi'nin orijinal Rusça baskısı. Kitabımızın en sonunda yer alıyor.